どうもありがとうございました。 Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık deve götüren bir kişi gördü. Ve o deveye bin buyurdu. O kişi fakat o kurbanlık bir devedir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar o deveye bin buyurdu. O kişi yine fakat o kurbanlık bir devedir deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o deveye bin. Yazıklar olsun sana buyurdu. Evet Bukhari'de gelen rivayette Allah Rasulu Salallahu Aleyhi ve Sellem bir adam görür ve bu adam beraberinde hac yolculuğu esnasında beraberinde Mekke'de keseceği kurbanı da beraberinde getiriyor ve Allah Rasulu Salallahu Aleyhi ve Sellem onun bilmesini söylüyor fakat o ey Allah'ın Rasulu Rasulu bu benim Mekke'de keseceğim kurbanımdır diyerek bilmeyi reddediyor tekrar Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi Vessellem aynı sözü te tekrar ediyor ve yazık sana veya way sana gibi ifade manasına gelen waynek kelimesini kullanıyor. Kardeşler burada、e, Allah'ın evine kurban için yani haj mevsiminde ki insanlar Medine'den Mekke'ye gittikleri zaman、e, kurban etmek için kurbanını da ne yapıyorlardı imkani olan beraberinde kurbanını da tam Mekke'ye kadar götürüyordu kurban kesme imkani bulamayan da Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ifade ettiği gibi üç gün Mekke'de olmak kaydıyla yedi günde kendi beldesine döndüğü zaman ne yapar oruç tuttuğu zaman bu kurbanı o dengeler onun yerine bedel olarak geçer ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onun sözünü terk,、e, tekrar etmesine karşın ki burada sözü söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normalde olması gereken nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir söz söylemişse anında onun yerine getirilmesi gerekir. Ama sahabenin buradaki tereddüt etmesi çünkü onun、e, yürüyerek gitmesi gerekir. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ona aci yarak o deveye bin demesi. Halbuki o zaman kendi beraberinde getirildiği deveye binilmez şey vardı, binilmiyordu. Ama zaruret olduğu zaman buna binmek de yani kurban için götürülen kabe'ye hac mevsiminde getirmek için götürülen kurbana yani deveye binilmez. Ama bu rivayete göre. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zarurete binaen、yani、ne yapmıştır bilmesini、e, söylemiştir. Burada dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emrettiği zaman onda acele etmek gerekir kardeşlerim. Olduğu gibi yerine getirilmek、e, gerekir. Eğer bu yapılmaz ise bu azarlamayı paylamayı gerektiren bir durumdur ve yine baktığımız zaman Bir yolculuk yapıldığı zaman yaşça büyük insanların ki buna tecrübe de katılır büyük insanların yolculuk esnasında eşlik etmesi hakikaten önemli bir şeydir ki biliyorsunuz eski zamanlarda yolculuklar sadece birkaç saatlik bir yolculuk değildi aylar süren yolculuklar edi ve bu böyle bir yolculukta kişiye insanlara o kafileye Ee, yaşlı insanların teş,、e, beraber eşlik etmesi hakikaten önemlidir ki o insanlar ne yaparlar orada gördükleri hataları düzeltirler belki de taşkınlık yapmalarına veya Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun olmayan hareketler yapmasına bir yerdede ne yapılabilir engel、e, olabilir ve küçüklerde bir şey görüldüğü zaman. Yani herhangi bir yanlışlık, herhangi bir hata muhakkak onun doğru yola işaret edilmesi gerekir. Bu da önemli bir şeydir ve günümüzde maalesef yapılmayan bir şeydir ki bu terbiyeye de girer. Eğer büyükler küçüklerde bir hata görürlerse, Muhakkak düzeltmeleri gerekir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de sünneti yolu buydu kardeşler. Eğer herhangi bir Allah Azze ve Celle'nin dinine aykırı bir şey gördüğü zaman hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Müdahale ederdi. Ama dünyalık işlerde hiç seslenmezdi Allah Resulü selam. Mesela Enes radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından söz ederken ben ona söyledim. tam 10 yıl yani Mekkeden Medine hizmetinden ta ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve ssellem'in vefatına kadar ben diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve ssellem'e hizmet ettim onun hizmetinde bulundum diyor hizmetkarıydım diyor. Ondan sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve ssellem beni bir iş için gönderdiğinde ve ben onu yapmadığında niye yapmadın yapsaydın ya demezdi diyor veya bir işi yaptığında şöyle yapsaydın ya Niye böyle yaptın demezdi diyor. Ve ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinin o yumuşaklığını dokunduğum gibi ne bir kumaşa ne bir ipeye hiçbir şeye dokunmadım diyor Enes radıyallahu anhum. O yüzden kardeşlerim büyük bir kimse yani veya tecrübeli veya işi bilen bir kimse küçük birinde kendinden küçük birinde bir hata gördüğünde onun hatasını düzeltmek için Hiçbir zaman büyüklük veya şudur veya kendini beğenme gibi durumlara girmemeli, hemen duruma müdahale etmeli ve o hatayı gidermelidir kardeşler. Ama maalesef biz bunu yapmadığımız için toplumda bozulmaya ve terbiye anlayışını, ahlak anlayışını kaybetme her zaman mahkumdur kardeşler. Mesela biz büyüklerimizden işlediği işittiğimiz bazı şeyler vardır ki hani ahlak olarak, edep olarak veya şimdi bakıyoruz. Toplumun geldiği noktaya baktığımız zaman demek ki büyükler görevini ne yapmamış, geriye gibi yerine getirmemiş. Yani bugün Allah korulsun bir ilisi geliyor anne gayet başörtülü, edepli, İslam'a uygun bir şekilde ama yanındaki kuz çocuğu maalesef İslam'a hiç de uygun olmayan bir hal、e, giyiniş içerisinde. Aynı şekilde erkek çocuğu da öyle. Bu büyüklerin ...terbiyede yeteri kadar görevini yapmadığının işaretidir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet, 773. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ta şiddetliğine göre bir adam ona şöyle sormuştu. Ben ekmek ve et yedim. Bunlardan dolayı abdest almam gerekir mi? İbn-i Abbas radıyallahu anh yazıklar olsun sana. Temiz olan şeyleri yemekten dolayı abdest alınır mı? dedi. Evet. Bir adam İbni Abbas radıyallahu anhümaya işte et yedim, ekmek yedim bundan dolayı abdest almam gerekir mi gibi bir soru yöneltiyor. Ve burada da İbni Abbas radıyallahu anhümaya aynı biraz önceki hadiste veylek kelimesi geçtiği gibi burada da veyhak kelimesi geçiyor. Araplar her iki kelimeyi de kullanıyorlar fakat bu kullanılan kelimelerde sadece lafıztır kardeşlerim. Hani yazıklar olsun sana, vay sana, yazık sana gibi kelimeler lafsi manalardır. Yani hakikaten böyle ol diye bir mana Araplar kastetmemişlerdir. Yani bizim toplumumuzda da kullandığımız şeylerde de buna yakın şeyler vardır. Sadece manası yani lafsı kastedilir ama manasının ne yapılmaz,、e, kastedilmez o yapılmaz. Şimdi İslam'da haram da bellidir, helal de bellidir. Bunun dışında olan şeyler tamamen dinde açıklanmıştır. Burada ekmek yemenin veya et yemenin abdest bozucu olduğuna dair herhangi bir delil gelmemiştir. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deve etinden dolayı abdest gerektiğini söylemiştir. Yani her kim deve eti yer ise eğer tekrar kalkıp abdest、e, namaz kılmak ister ise abdest almak zorundadır. Sadece hüküm Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve selleme'den deve eti ile alakalı rivayet gelmiştir. Bunun dışında yenilen herhangi bir ekmek ya da etten dolayı abdest almak gerekmez çünkü diğer şeyler nedir temiz olan çünkü bunlar temiz olan güzel olan şeylerdir. Sadece dediğimiz gibi hadiste deve etinden dolayı abdest namaz kılınmak istediğinde abdest almak. gerekir. Evet, 774 numaralı rivayet. Cabir <gülüyor> razı Allah'ın demiştir ki Huney Savaşı'ndan dönüş günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İrame denilen bölgedeydi. Altın köyçeleri ise Hazreti Bilal'in kucağındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam bu selam. adimet mallarını askerler arasında paylaştırıyordu. Derken bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip adaletli davran, muhakkak ki sen adaletli davranmıyorsun dedi. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, şöyle buyurdu, yazıklar olsun sana, ben adaletli davranmazsam kim adaletli davranır? Hazreti Ömer radıyallahu anh, beni bırak ey Allah'ın Resulü, şu münafığın boynunu bırayım dedi. Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Böyle kimseler kendi arkadaşlarıyla beraber Kur'an okurlar. Fakat okudukları Kur'an boğazlarından aşağı geçmez, kalplerine etki etmez. Okun avlanan hayvanı delip delip çıktığı gibi bunlar da dinden çıkarlar. Evet. Kardeşlerim, Cilane bölgesi Mekke ile Taif arasında bir bölgedir ki Mekke'ye çok daha yakındır. Ve geçenki sohbette de dediğimiz gibi Mekkeden tekrar umreye gelmek isteyenler insanların、e, umre olarak miqat bölgesi olarak kullandıkları yerlerden bir tanesi tekrar、e, umreye gitmek isteyen insanlar harem bölgesinin dışına çıkıp tekrar girmek zorundadılar ki cirane bölgesi de bunlardan bir tanesi ki kuyu bulunan yani su bulunan bir yerdir böyle aci veya tuzum su bir、e, suyu olan bir、e, bölgedir. Ve Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemu'nun en savaşı'nın gününde o bölgede sahabelerine o savaşta elde edilen altın kütleleri var. Bunları sahabesi arasında dağıtıyor ve o gün de İslam'a yeni girmiş kimselerin sırf İslam'a、e, İslam'a ısındırmak için ve Allah Azze ve Celle'nin de emri ve izniyle Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemu taksim yapıyor. Kimisine fazla veriyor, kimsine az veriyor. Ve bu arada bir adam gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme adaletli ol ey Muhammed diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söyleyince ve diyor ki sana yazıklar olsun. Eğer ben adaletli olmazsam kim adaletli olur? Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı diyor ki Ey Allah'ın Rasulu, beni bırak da veya bana izin ver de şu münafın başını vurayım, boynunu vurayım. Bunun üzerine bir rivayette Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi Vessellem eğer diyor ben onun boynunu vurursam derler ki Muhammed ashabını öldürüyor derler ve O esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun boynunu vurdurmaya izin vermemesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu、e, açıklıyor. Müslim'de gelen rivayette、e, insanların diyor benim ashabımı öldürdüğümden konuşurlar da o yüzden bundan diyor Allah'a sığınırım diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söyleyen o adama diyor. Herhangi bir şey yapmıyor. Normalde tabi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı geldiği için belki de bu cezayı hak eden birisidir. Sıbkı Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun ki bir rivayette Hazreti Hamza da aynı şekilde karşılık veriyor. Ey Allah'ın Resulü beni bırak da bu münafığın boynunu vurayım. Hazreti Ömer de diyor, Hazreti Hamza da diyor her iki rivayette mevcut ki birbirine zıt değildir. Çünkü her ikisi de bu sözü söylüyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın kim olduğunu veya nasıl bir şeye sahip olduğunu bahsederken diyor ki bu diyor öyle bir kişilerle beraberdir ki veya bunun beraber olduğu ashabı öyle kimselerdir ki onlar diyor Kur'an okurlar ama okudukları Kur'an boğazlarından aşağı gitmez. Yani bununla alakalı alimlerimiz demişlerdir ki Kur'an okumak nedir kardeşler? Bir ibadettir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an'ın her okunduğu zaman her harfine on sevap vardır. Ve rivayet de elif la mim bir kelime değildir fakat e, kelime e, de, değildir fakat elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftirdür. Yani buna ne vardır? Her harfine On sevap vardır diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir ibadettir. Allah'a karşı sevap umulan umunulan bir ibadettir. Ve otur imseler diyor bunun sevabından ne yaparlar mahrum olurlar. Çünkü Allah onların bu ibadetlerini kabul etmez.、E、yine bir başkaları onlar diyor her ne kadar Kur'an okusalar bile onunla ne yapmazlar amel etmezler. Hakikaten bugün harici dediğimiz, havariç dediğimiz bu kimseler ne yaparlar? Kur'an'la amel etmezler. Sadece Kur'an-ı Kerim'den sanki birkaç ayetten başka yokmuş gibi işte ne derler? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi ise işte kafirlerin ta kendisidir der. Sanki Kur'an'da başka bir ayet yokmuş gibi onu cımbızlarlar ve önüne geçene de bununla ne yaparlar? Tekfir veriyorlar. ederler ve kardeşlerim bu hadis kâricilerin İslam dairesinin içerisinde olmadıklarının delillerinden bir tanesi olduğunu söylemişlerdir alimlerimiz çünkü hadiste Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem o diyor o kimse var ya hani Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Muhammed adaletli ol çünkü bir rivayette sen bununla Allah'ın rızasını kastetmiyorsun. Diyen bir adam. Düşünebiliyor musunuz sözün büyüklüğünü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hareket yapıyor. Ve adam diyor ki sen öyle bir hareket yapıyorsun ki bununla Allah'ın rızasını kastetmiyorsun. Ve Allah Resulü de zaten ben adaletli olmazsam kim adaletli olur? Veya göktekinin emini ben değil miyim buyurarak ne yapıyor? Ona bu şekilde itirazda bulunuyor. Ama... o öyle bir kimsedir ki diyor onların okudukları Kur'an boğazlarından aşağı geçmez ve onlar tıpkı diyor okun yaydan sıyrılıp gittiği gibi aynı şekilde dinden ne yaparlar çıkarlar buyuruyor Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim ki burada da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve ssellem Bab başlığında İmam Bukhari rahimuhullah'ın bölüm başlığında geldiği gibi sana yazıklar olsun. Eğer ben adaletli olmazsam kim adaletli olur? Sözüyle ona itirazda bulunmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde itiraz ederek tıpkı bir okun yaydan ayrıldığı gibi dinden çıkmışlardır. Din nedir? Din Allah'a iman etmektir. Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmektir. Eğer siz Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme dinden ayrı tutarsanız, onun emirlerini hiçe sayarsanız, aklınızda işte yok Kur'an'a vurdum, yok aklım almıyor gibi felsefi şeylerle hadise inkar ederseniz, işte bu hadisteki olduğu gibi, tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarılır kardeşlerim Allah korusun. O yüzden kim Allah'a itaat eder. 私の言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あな Peygamber salallahu aleyhi ve sellem ona ismin nedir diye sormuştur. O da zah kalabalık sıkıntı demiştir. Peygamber salallahu aleyhi ve sellem hayır sen beşit müjdecisin buyurmuştu. Beşir radıyallahu an şöyle anlattı. Ben Rasulullah salallahu aleyhi ve sellemle beraber yürürken müş müş müşriklerin mezarlarına rastladık. Üç defa şöyle buyurdu. Şunlar büyük hayır kaybettiler. Sonra Müslümanların mezarlarını uğradı. Onlara da üç defa şöyle buyurdu. Bunlar çok büyük hayra kavuştular. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıkta göz gezdirdi ve ayağında ayakkabı olduğu halde mezarlıkta yürüyen bir adam gördü. Ona ey kılları tıraş edilerek sığır derisinden yapılmış ayakkabıların sahibi yazıklar olsun sana ayakkabılarını bırak buyurdu. Adam baktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce ayakkabılarını çıkardı ve onları attı. Bu kadar değil mi?、Evet. Tamam. Kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birincisi sahabenin adı zahm. Yani kalabalık, sıkıntı ve aynı zamanda itmek manalarına gelen、yani、sıkıntı veren bir isim. Hoş bir isim değil. Adam bunu duyduğu zaman bile aslında sıkıntı verici belki de kalp daraltıcı bir kelime. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen beşirsin. Yani müjdeleyici, müjde veren manasında ismini değiştirerek zahmetler. Ne yapıyor? Bir yerde sahabeyi ismini değiştirerek rahatlatma yoluna gidiyor. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin kabrine müşriklerin kabrine uğruyor. İki ayrı. Buradan da alimler müminlerin kabirleri ile müşriklerin kabirlerinin ayrı olmasını gerektiren yani aynı yerde ne müslümanların kabri ne de müşriklerin kabrini yapmazlar. Aynı yere defnedilmez. Müslümanların kabri ayrı bir yerde olması gerekir. Müşriklerin, kafirlerin kabrinin de tamamen farklı yerde olması gerekir. Ne kafir bir Müslümanın kabrine ne de bir Müslüman kafirin kabristanlığına, mezarlığına ne yapılamaz? Defnedilemez. Çünkü hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayrı ayrı uğradığının şeyi vardır ki bundan da bu hüküm çıkartılır. Daha sonra Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı giyen yani kabilerin arasında ayakkabısıyla dolaşan birini görüyor ve ey falanca ayakkabını çıkart diyor. Ve adam arkasında kimin seslendiğini fark etmiyor dönüyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olunca onun bu sesin sahibi olduğunu görünce hemen ayakkabılarını çıkarıyor. Teslimiyeti görüyor musunuz kardeşlerim? Biraz önceki rivayette Haşa Allah Rəsulü sallama adaletli ol, bununla Allah'ın rızası kastedilmemiştir diyen bir adam ve hemen ayakkabını çıkar diye seslenen Allah Rəsulü sallama hemen itaat eden bir adam bir sahaber adı Allahu anhu. Adam diyebilir mi ya、yani、niye ayakkabımı çıkarayım işte ayakkabım batar veya işte çorabım batar yok şeyin batar anında itaat var kardeşlerim. Tıpkı tıpkı hani Allah Rəsulü sallam sahabesiyle. Bir gün namaz kılıyor ve Cibrihi Aleyhisselam geliyor. Ey Muhammed, ayağında namazı kılmana mani olan bir necazet var diyor. Ve Allah Aleyhisselam sağ ya da sol hangi ayakkabısı ise çıkarıyor yanına koyur. Bunu gören sahabelerin hepsi aynı şekilde ayakkabısını çıkarıyor. Namaz bitiyor. Allah Aleyhisselam dönüyor sahabesine bakıyor ki hepsinin ayakkabısı çıkmış sağ ya da sol hangisi ise ikisinden biri. Dök niye böyle yaptınız? Ben size bir şey demedim. Ey Allahü Aşşıb, gördük ki sen namazdayken ayakkabını çıkardın, biz de çıkardık. Teslimiyeti görüyor musunuz kardeşlerim? Bugün bir Müslüman ayakta su içiyor, çay içiyor. Ya diyorsun ki Müslüman, Allahü Aşşıbül Sallallahu Aleyhi ve Sellem ayakta su içmeyi veya bir şeyler içmeyi yasaklamıştır. Adam içmeye devam ediyor. Niye acaba? Neden acaba? Ya su dememiştir. Ben suçmuyorum.、Çer. Yani teslimiyetsizliği görüyor musunuz kardeşler? Halbuki bu sözü duyduğunda buna yakinen iman ettiğinde bunun hemen yerine getirmesi gerekmez mi kardeşlerim? Ne olursa olsun. Emrin büyüğü küçüğü yoktur. İtaat ettiğiniz Allah Azze ve Celle'nin vahiy ile konuşan bir kimse. Peygamber böyle dedi bitti. Ama adam hemen ne yapmaya başlıyor? Sorgulamaya başlıyor. Belirki ayet de getirseniz o adama muhakkik onu da tevilleder kardeşlerim. Çünkü ne yapmış? Aklını ilah edilmiş. Halbuki sahabe bakıyor ki bunu söyleyen Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hemen ayakkabısını çıkarıyor. Kardeşlerim mezarlıkta、e, ayakkabıyı çıkarma'nın yasaklanma yani ayakkabı çıkarmaya ayakkabıyla dolaşmanın yasaklanması ile alakalı rivayet bunda var ve、e, ehli sünnetin imamlarından İmam Ahmed bin Hambe rahimullah da bununla amel etmiştir ve tıpkı bu、e, mezarların üstüne oturmak gibidir kardeşlerim. Nasıl ki Allah Rasulü salallahu aleyhi ve selleme mezarların mezarın üstüne oturmayı yasaklamış ise aynı bu şekilde ayakkabıyla dolaşmayı da yasaklamıştır. Herhalde bu ölüye çünkü Müslümanın dirisi de ölüsü de. Temizdir, muhteremdir. Bu da oradaki Müslümana bir ihtiramdır. En iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Ve maalesef bu bizde dahil birçok Müslüman tarafından、e, bilinmeyen kabir üstünde, kabristan'da değil. Makbara. Zaten kabrin üstüne basmak zaten yasak değil mi? Kabir Kabirlerin arası diye ben hatırlıyorum ama... Evet. Allah en iyi bilendir. Allah hepimize hayır versin inşallah Allah kardeşlerim. Allah evet.、E, 776 numaralı rivayet kardeşlerim. Evet. Müslümanın evi Muhammed İbni Hilal'den rivayet edildiğine göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının odalarının hurma dallarından yapılmış kıl çullarla örtülmüş olduğunu gördü. Ravi Muhammed bin Ebi Fudeik şöyle demiştir. Ben Muhammed İbni Hilal'e Ayşe <gülüyor> radıyallahu anhanın evini sordum. Kapısı Şam tarafına doğruydu. Cevabını verdi. Bir kanatlı mıydı yoksa iki kanatlı mı diye sordum. Bir parçadan ibaret bir kapı idi dedi. Kapı neden yap yapılmıştı diye sordum. Ardınç ağacından yahut abonoz ağacından yapılmıştı dedi. Evet. Ama ben ağaçları ya selvi ağacı ya da tik ağacı olarak ben buldum ama o da ne demiş? Ardınç abonoz. Bilmiyorum belki şey olabilir ama Çünkü tik ağacı ben şeyine baktım selvi şey yapmadım ama tik ağacı diye bir ağaç var. Bundan bayağı bir mobilya、e, resimleri ben gördüm. Hani görsellerde de aradım bu kelimeyi tik ağacı diye kullanılıyor. Tabi en iyisini Allah bilir. Tabi o zamanın şeylerinde hangi ağaç eğer e, şeyse e, mobilyaya uygun ise o ne yapılmıştır? Yapılmıştır.、E, ve orada asıl anlatılmak istenen、e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının evlerinin şekliyle alakalı e, bir e, tabir. E, Geçmiştir ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi mezridini bile yaparken biliyorsunuz üstü neydi? Kurma dallarındandı. Yerde hiçbir halı yoktu. Hatta diyor ki sahabe biz diyor sabah namazını kıldığımız veya bir namazı kıldığımızda yağmur yağardı. Hatta diyor Allah Rasulü Aşş-Allahü Aleyhi ve Sellem'in alnı ne yapardı kalktığında、e, çamur olurdu. Ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o çamuru eliyle yani namaz içindeyken silmezdi. Ta namaz bitene kadar onu dokunmaz da diyor. İmam Bukhari rahimullah bu rivayeti getirmiş ve secde is ettiği zaman insanın eğer alnına bir şey bulaşırsa bunu namazdayken silmez namazdan sonra siler diye bir bab getirmiştir. En iyisini bilen Allah'tır. Yani biz bazen dışarıda namaz kılıyoruz veya bazen topraktı vesaire yani olur da alnınız batar ise silmeyin kardeşler bırakın kalsın namazdan sonra silersiniz. Sünnet olan budur. Allah hayır versin inşallah. Evet 778. Kişinin hayır babana an dolsun ki sözü. Ebu Breir adı Allah'ın da. Yani orada bildiğim kadarıyla hadis zayıf rivayetler vardı galiba. 81 var. Evet 81, 82 zayıf. Evet şeyde kardeşlerim hadisin sonu zayıfte. Yok yok sanki bir son kısmında Çünkü bab başlığıyla bir、e, Alakası Yok yedi yüz yetmiş sekiz Yedi yüz yetmiş yedi atladık mı? Yok yedi yüz yetmiş yedi Ben zayıf olarak not etmemişim Var mı sizde bir not? Şey aynı mı? Yedi yüz yetmiş yedi içerik olarak aynı mı?、He? Ne diyor? Bu konularla domatlar şöyle demiştir. Sünnet salimler bana şöyle buyurdu: İnsanlar elbise ve eşyayı Allah'ı kulladıkları gibi inşaatikleri evlerde Allah'ı kullamadıkça döküşemedikçe kıyamet kopmaz.、Hmm. Evet, bunu alamamışım kardeşlerim. Ben tamam. 778'e devam edelim azına. Nadirallah. Şuaiteciliginle göre bir kişi Allah Resulü salimler bana şöyle buyurdu: İnsanlar elbise ve eşyayı Allah'ı kulladıkları gibi inşaatikleri evlerde Allah'ı kullamadıkça döküşemedikçe kıyamet kopmaz. Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka sevap bakımından daha üstündür diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Baba baba ne and olsun bu sana bildirilecektir. Senin sağlıklı ve mala karşı huzlu olduğun, fakirlikten korkup zenginliği istediğin bir zamanda sadaka vermendir. Can boğaza dayanıp da şu falanındır, şu falanındır diyeceğin zamana kadar sadaka vermeye geciktirme. Zira bunları söyleyeceğin zaman zaten o mal falanın olmuştur. Evet, sahabe kardeşlerim daha önce de rivayetlerde olduğu gibi her zaman、e, hayri teşvik eden yani ki bu şeyle alakalı sadakaya verdikleri önemden bir tanesi ki hakikaten önem veriyorlardı ve sahabe yine amellerin en üstüne olan hırsları vardı. Ve bunda bir yarış içerisindelerdi ki sahabelerin hayatlarına baktığımız zaman kesit kesit kesit bunları çok iyi görebiliyoruz. Hangi sadaka en üstünüdür? Yani yaptığım zaman ecir alabileceğim en yüce sadaka, en güzel sadaka hangisidir ey Allah'ın Resulü? Sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen diyor sıhhatlisin. Yani... vücudun sağlam herhangi bir hastalık yok ve sen de cimrilik de var yani bir bakıma malı da seviyorsun yani normal bir insanın bir tabiatı bu kardeşlerim fıtratı bu hani hangi insan malı sevmez parayı sevmez pulu sevmez ama buna rağmen ve şimdi şartları getiriyor Allah Azze ve Cellem gayet sağlıklısınız hatim gücün kuvvetin yerinde Ve malı da seviyorsun, elinde sıkı cimri. Ve fakirlikten de korkuyorsun. Ve zengin olmayı da istiyorsun, ümit ediyorsun. Bütün bunlar herkeste olan şeyler değil mi kardeşlerim? Yani mal sevgisi, zengin olma isteği, fakirlikten korkma korkusu. İşte bütün bu duygularla beraber ne yapmandır? Tasattık etmendir. Çünkü şartlara baktığımız zaman hastalıklı bir insanın nedir? Hastalı olan bir insan Allah'a daha çok yakındır veya daha çok yakın olma hissi hisseder. İster ki Allah ne yapsın kendisine şifa versin. Hani başımız dara düştüğü zaman biz hocalara sarılırız veya Allah'a diyoneleriz ya. O da onun gibi. İnsanın sağlıklı sağlığı bozulduğu zaman tasattık etmesi, sadaka vermesi gayet kolaydır. ama sağlıklı ve bütün bu şartlar varken hakikaten sadaka vermesi zor bir şeydir, malını çıkartması zor bir şeydir. Ve burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem işte en üstün sadaka hayatında sıhhatin boyunca ne yapmandır ve hatta ona ihtiyacın olduğu halde Allah yolunda ne yapmaktır, onu serfedebilmendir. Yoksa sadakanın üstünü işte hastalık halinde veya başka bir zaruret halinde verilen şey değildir. Tabii ki o da sadakaya girer. Ama ecrin en üstünü bu şekilde, bu şartlar içerisinde verdiğin sadakadır, Allah yolunda harcadığın paradır diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim, bütün bu şartlarla geri ne getirilen ki hakikaten mal çıkartılması zor bir şeydir. Çünkü şeytan bir yerden sizi ne yapar? Korkutur. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, es-Şeytanu yai dokumul fakara. Bakara suresi 268. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, şeytan ne yapar? Sizi fakirlikle korkutur. O yüzden sizi sadakadan her türlü hayırdan ne yapmaya alıkoymaya çalışır. Ama siz bütün bu mal sevgisine, bütün bu fakirlik korkusuna ve bütün bu zengin olma emeline arzusuna karşı ve sıhhatiniz yerindeyken de sadaka verirseniz işte Allah katında en üstün sadaka budur diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ölüm döşeğine geldiğin zaman işte sadaka vermen. Zaten belki bir de bir fayda vermeyecektir. Çünkü zaten bu ne olacaktır? Zaten senin bir asçın olacaktır. Artık orada hiçbir faydası ne olmayacaktır? Sana faydası olmayacaktır. Evet. 779 Kişi bir şey istediği zaman kolay bir şey istesin ve istekte bulunduğu kişiye ölmesin. Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anh'tan şöyle demiştir: Sizden biri ihtiyacı olan bir şeyi istediği zaman kolay bir şey istesin, çünkü o kendisi için takdir edileni alacaktır. Sizden biri arkadaşının yanına gittiğinde onu ölmesin. Böyle yaparsa onun bedini kırmış olur. Evet, kardeşlerim hadisle alakalı. Bir rivayette Ebu Musa radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini övdüğünü ve övmede de aşırı gittiğini görüyor, duyuyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehlektum onu helak ettiniz, onu yok ettiniz. Ev kata'atum zahra'l-raculi ya da o adamın sırtını kırdınız. Kırdınız belini kırdınız diyor Allah Resulu, sallallahu aleyhi ve selle. Ve yine hadise baktığımız zaman insanın itikadını düzeltmesine karşı önemli bir rivayet kardeşlerim. Çünkü bir şeyi Allah dilerse olur, Allah dilemesse olmaz kardeşlerim. Bir Müslümanın buuna muhakkak itikat etmesi gerekir ve rızkı veren ancak ve ancak Allah Subhanahu Vete ayladır. Eğer Allah onu takdir etmişse yerine gelir, takdir etmemişse bu hiçbir zaman ne yapmaz gerçekleşmez. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Ee, 780. Bu arda Abdullah Hazretleri rivayet edildiğine göre Peygamber Hazırlığın arifesinden şöyle bulunmuştur. Allah Allah Taala bir kişinin bir yerde ruhunu almak istediği zaman onun için orada bir imtiyat ortaya çıkarır. Evet. Eğer diyor Allah Azze ve Celle bir kimseyi kendi bulunduğu bölgede değil de başka bir yerde başka bir kara parçasında canını almayı münahet etmişse orada onu öldürecekse ruhunu kabz edecekse. Orada onun için bir ihtiyaç, bir hacet yaratır. O da o hacetini orada gidermek için gider, gider de Allah da diyor orada ruhunu kabzeder. Bir rivayet de Abdullah ibn Abbas öyuturadiye Allahu anhumadan gelen rivayet Allah Rasulü diyor ki Aleyhissalatuhissalam eğer diyor birinizin eceli yani vefatı ölümü eğer bir yerde takdir edilmişse yani siz burada yaşıyorsunuz. ama Allah Azze ve Celle sizin ölümünüzü başka bir beldede başka bir、e, nerede olursa orada takdir etti ve diyor ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor sizin için orada bir ihtiyaç yaratır diyor yani bir iş olabilir bir ziyarete olabilir ne olursa olsun Allah bir hacet yaratır orada diyor ve diyor oraya gittiği zaman o hacetini nedenin veya diyor orada Vefat ederdir. Çünkü Allah ölümünü orada takdir etmiştir. Sonra da kıyamet günü orada öldüğü toprak parçası der ki diyor. Ya Rabbi işte bu senin bana emanet ettiğin derdidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki rivayette. İnsanlardan bir şey istediğiniz zaman ihtiyacınız kadar isteyin az isteyin. Çünkü bir insan bilinden bir şey isteyeceği zaman, bir şey talep edeceği zaman bu borç da olabilir, hibe de olabilir yani、e, karşılıksız bir şey de isteyebilir ve insanların bunu istediği zaman onları överken veya isterken bir zilleti oluşur kardeşlerim. Allah hiç kimseye bu zilleti vermesin. Yani eğilir, büker, yok ağam, yok paşam, yok çöylesin, yok böylesin. Tanki ondan ihtiyacını giderebilsin. Ama burada da rivayet ettiği geldiği gibi demek ki insanın bir yerden bir yere ihtiyacını gidermek için yolculuk yapması nedir? Cazibesiz olan bir şeydir. Ki siz o aşağılık veya isteme zilletinden ne yapabilesiniz, kurtulabilesiniz. Allah hepimize. hayır versin inşallah. Evet 781 ve 782 numaralı rivayetler zayıf kardeşlerim. Onu öylece not alın inşallah. Evet 783 bunu da işleyelim çünkü önemli bir rivayet akideyle alakalı ondan sonra inşallah dersimize noktalar alayızı versin. Evet 783 İbni Abbas'ta rivayet edildiğine göre bir kişi feyram ve Salallahu Aleyhi ve Sellem, Allah dilese desen dilese dedi. Allah Resulü Allah'a ortak koşmuş oldum çünkü Allah tek başına dile duyurdu. Evet, yani Allah'a benzer denk tutmayına alakalı bir ve şirk içeren sözlerden bir tanesidir ki bununla alakalı mesela Allah'a ve sana tevekkül ettim. veya、e, benim için senden ve Allah'tan ve senden başkası yok gibi bazı küfür sözler vardır ki bu şirktir kardeşler Allah korusun mesela akide ile alakalı bugün insanların、e, içinde bulundukları sıkıntılarda ölülerden yardım beklemeleri onlara medet、e, istemeleri veya onlardan ölmüşlerden salih kimselerden yardım istemeleri veya Allah'tan başkası adına yemin etmek gibi daha birçok akidetli meseleler vardır ki Allah korusun bunların hepsi şirkdir ve insanların bundan bunları bilmesi ve bunlara bu gibi olaylara düşmemesi gerekir. Bu rivayette de bir adam gelip maşa Allah'a vaşit. Allah ve sen dilersen sözünü kullandığında hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu uyarıyor. Bilakis sadece Allah dilerse diyerek onu uyarıyor ve sen beni Allah'a denk mi tuttun? Sadece Allah dilerse olur, başka hiç kimse ne yapamaz? Dileyemez, takdir edemez sözüyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun söylemiş olduğu bir şirk sözüden dolayı uyarıyor ve ne yapıyor? Onun doğru sözünü söylenmesi gereken doğru sözü söylüyor. Sadece Allah dilerse de. Ve bunun gibi biraz önce aktardığımız diğer şirk küfürle şirk içeren lafızlardan da insanlar bunları öğrenmeli ve bunlara düşmekten de kendisini koruması gerekir. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Allah bize hepimize hayır versin. Hakkı, hak gösterip hakka tabi olmayı. batılı da batıl gösterip batıldan uzak durmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle bizi ve neslimizi namazı kılan ve アラハマアメン。